Gülüş kalbide kalbi deder adam bir kafes nefes tüketmektedir Her gülü bir öncekinin tekrarı etmektedir Anlamsız bir döngüyü devam ettirmektedir Bir gün otobüsün ne bina binmektedir Bakır bir de canı süzmektedir Avucundan yollara bir şeyler ekmektedir O meraklı adam da onu islemektedir Kibrini yenip bu nedir demektedir Münengi Eylemektedir Evlat bunlar gün tohumu diye seslenmektedir Taşta gül biter Hiç adam diretmektedir Kimi yolda ezilir Kimi çürümektedir Ama bile bir çatlak bulup yeşermektedir Bize düşen saçmaktır Diye ders vermektedir Gerisi yaradandan Belip de geçmektedir Adam yönelmektedir Gördüğüm anzara hayrete sevk etmektedir Taşların arasından günler yükselmektedir O çorak yol cennetten bir köşe etmektedir Şoföre o mineyi yine bir görmektedir Daha s***** şoför ah çekmektedir O güzel insan geçti diye inlenmektedir El görmektedir En büyük ahçayı kalbinde dermektedir Ey bu yurdum genci sıra sana gelmektedir Bu avcunda beklemektedir Devir kötü senin sert diyenler bilmemektedir Tek bir tohumun bile neleri dermektedir Bebebe -be -be Büyüpe geçmektedir Kim bir adam bu nedir demektedir Müne gülümseyerek cevap eylemektedir Evlat bunlar gül tohumu diye seslenmektedir Taşta gül bir hiç adam diretmektedir Kimi yola esilir. kimi çürümektedir Ama diri bir çatlak bulup yeşermektedir Bize düşen saçmaktır diye ders vermektedir Gerisi yar adamdan Büyüpe geçmektedir Yönemektedir Seni pek hiç